1878, numaralı konu, Hazreti Peygamberin duasıyla Ebu Zeytel el ihtiyarlık belirtilerinin bulunmaması, evet, Ebu Zeytel el şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber bir gün bana kendisine yaklaşmamı söylediler, yanlarına yaklaştığımda da mübarek elleriyle başımı sıvazlayarak, Rabbim, onun güzelliğini devam ettir, diye dua ettiler, hadisin ravilerinden biri şöyle diyor, Ebu Zeyt'i gördüm, yüz küsur sene yaşadığı halde sakalında çok az aklık vardı ve yüz